Ben 10 senedir evliyim. Ee, Eşimde eşim, e, eşimle nişanlıyken e, dini nikah kıyılmış. Bu kardeşimiz. Yalnız e, bu nişanlılık sürecinde bu boş olma kastını bilme, e, hükmünü bilmedikleri için eşi 3 defa anladığım kadarıyla boş oldu demiş. Nişanlandıktan sonra daha sonra e, resmi nikahla da evlenmişler. Artık bu noktada yeni öğrendiğini söylüyor bu durumu. Şimdiden sonra bizim hükmümüz ne olur diye merak etmiş. Bu kardeşimiz boşol boşol boşol dedikten sonra İbni Abbas'tan başlayarak gelen sahabenin ancak en çok dillendiren İbni Teymi olduğundan dolayı bu görüşü İbni Teymi'ye nispet edildi. Yoksa İbni Teymi bunu ilk söyleyen kişi değildir. O nakledendir i̇bn Abbas'tan radıyallahu anh o günden bugüne kadar gelen bir İslam alimleri serisi var. Silsilesi estağfurullah. Silsilesi var. Bu silsile diyor ki, Bir kişi bir mecliste üç defa boş derse bir defa boşanmış olur diyor. Bir defa boşanmış Niye? Çünkü diyor, iki ve üçüncü boş sözleri birincinin teyididir diyor. Dört mezhep ise, Kişinin sözü, akılbarlık ve rüşt olmuş bir kişinin sözü kutsal olduğundan dolayı diyor ki biz bunu üç kabul ederiz. Niye diyor? Çünkü et teesis evlamine tekit diyor. Böyle bir kural koymuşlar. tesis yani söylenen sözü bir hüküm bina eder olarak kabul etmek, tehkide hamletmekten daha evladır diyorlar. Ve ona göre de deliller getiriyor iki taraf. Bunu üç kabul ediyor. Biz günümüzde kurulu olarak, kurulu olarak din işleri yüksek kurulu olarak bir mecliste Üç talakı bir anda versin. Seni üçten dokuza boşadım mesela. Halkımız öyle diyor Ve Veyahut da boş ol, boş ol, boş ol desin. Bu bir mecliste olduğundan dolayı bir talak kabul ediyoruz. Bu kardeşimizi bir talak gitmiştir. Kurulum fetvasıyla söylüyorum bunu. Bir talakı gitmiştir. O zaman resmi evliliklerini yaptılar. Allah mübarek kılsın. Geriye iki hakları kaldı. İki. İki haklarıya devam ederler. Cenab-ı Hak inşallah böyle bir yanlış onları düşürmesin. Müslümanlar da böyle bir yanlıştan korusun inşallah.